Kamp ateşi güçlü ve karanlık yüzünün bir yanını aydınlatıyor. Yüzünün çevresinde oynaşan gölgeler, bir azap cehenneminin gölgelerini andırıyor. Uzun süre yerinde duramıyor. Huzursuzlukla sıçrayıp kalkıyor. Bir süre eğerle oynuyor. Öteye dönüp bakıyor ve sonra birden karanlığın içine dalıyor. Kamp yerinin çevresinde geniş daireler çizerek bağırıp çağırdığını işitiyoruz. Nuranın ateşi yakıyor beni. Nuranın ateşi içimi dağılıyor. Hıçkıra hıçkıra tekrarlıyor. Nura! Nura! Sonra tekrar kamp ateşine yaklaşıyor. Ve ocağın yanıp sönen titrek aydınlığında, dev bir gece kuşu gibi uçuşan kaflanıyla dönüp duruyor. Delirmiş mi? Sanmıyorum. Belki ruhunun derinlerinde uyanan, ilkel, atevistik bir heyecan bu. Afrika cengellerinin ırki hatıraları. İfritlerin korku veren sırlarının ortasında yaşayan ve henüz bilincin ilahi kıvılcımının hayvanı insana dönüştürdüğü ve dizginlenmez sahipleri bir araya getirip onlardan daha yüksek bir heyecan, daha yüksek bir duyarlık yoğuracak kadar güçlü olmadığı çağların henüz uzağında olmayan bir soyun hatıraları. Çünkü bir an için Ebu Said'in kalbini görebiliyorum adeta. Gerçek bir ateşte yanıyormuşçasına ateşli ihtiraslar içinde yanıp tüten bir ten ve kan yumruğu. Ve bunun için onun böyle develeri ürkütüp üç ayakları üzerine hoplatacak kadar korkunç ihtilaçlı bağırışlarla bir çılgın gibi koşarak ateşin çevresinde dönüp durmasını fazla yadırgamıyorum. Sonra bizden yana döndü ve kendini yere attı. Bu dizginlenmez taşkınlık karşısında Zeyd'in yüzünde beliren tiksintiyi görebiliyorum. Çünkü gerçek Arap mizacı için duyguların böylesine taşkın bir biçimde açığa vurulması kadar küçültücü bir şey olamaz. Fakat Zeyd'in iyi yüreği, kınayıcı duygularından baskın çıktı hemen. Ebu Said'in kolundan tutup kuvvetle sarstı. Beriki, başını kaldırıp boş gözlerle ona bakarken, Zeyd onu şefkatle tutup kendisine yaklaştırdı. Ebu Said, kendini nasıl böyle koyverirsin? Sen bir savaşçısın, Ebu Said. Birçoklarının canını okumuş, ''Ölümlerden dönmüş bir yiğitsin sen. Böyleyken bir kadın çıkıp seni yere serecekti ha? Dünyada Nuradan başka kadınlar da var. Hilahi Ebu Said. Bir savaşçının yapacağı şey mi bu, seni budala?'' Afrikalı hafifçe inlerken elleriyle yüzünü örtüyor. ''Sakin ol Ebu Said.'' diye devam ediyor Zeyd. Ve eliyle göğü göstererek, ''Şuraya bak, Işıklı bir yol görüyor musun orada?'' Şaşkınlıkla bakıyor Ebu Said. Elimde olmadan ben de Zeyd'in işaret parmağını takip ediyor ve gözlerimi göğün bir ucundan öteki ucuna uzanan o solgun, bulanık yola çeviriyorum. Saman yolu bu. Fakat çöl irfanında, Bedeviler bunu Allah'a ve elem dolu kalbinin sesine boyun eğerek ilk oğlunu kurban etmek üzere bıçağını kaldırdığı zaman, Hz. İbrahim'e gönderilen semavi koçun arkasında bıraktığı iz olarak bilirler. Koçun yolu, bir kerem ve merhamet sembolü olarak, sonsuza kadar göklerde kalacak. İnsan kalbinin ızdıraplarını dindirmek için gönderilen, ilahi devanın hatırası olarak. Ve sonra gelenler için de bir teselli olarak. Çölde bir başına kalan ya da yolunu kaybedenler için. Ve kendi hayatlarının ıssızlığında sendeleyen, dövünerek acı çeken başkaları için. Zeyd, Parmağıyla göğü göstererek, ağır başlı ama aynı zamanda alçak gönüllü bir sesle, ancak bir arabın konuşabileceği bir tarzda devam ediyor. Bu yol, Efendimiz Hazreti İbrahim'e tam oğlunu kurban edeceği sırada Allah tarafından gönderilen kurbanlık koçun yoludur. Allah, merhametini böyle göstermek istemişti o kulunu. Seni unutacağını mı zannediyorsun? Zeyd'in yatıştırıcı sözleri karşısında Ebu Said'in yüzü, çocuksu bir merak içinde yumuşuyor ve görünür biçimde sakinleşiyor. Hocasını izleyen küçük bir öğrenci gibi dikkatle göğe bakıyor ve orada kendi ümitsizliğine bir cevap bulmaya çalışıyor. Hz. İbrahim ve onun semavi koçu. Bu imajlar bu ülkede insanın zihninde kolayca canlanabiliyor. Bu eski atanın Araplar arasında böylesine canlı bir hatırayla yaşaması, Fazlasıyla dikkat çekici. Evet, Hazreti İbrahim imajı onların zihnine, dini muhayyelesine, her şeyden önce eski ahide dayandıran batılı Hristiyanlara, hatta eski ahidi Allah kelamının başlangıcı ve sonu olarak gören Yahudilere göre çok daha canlı çizgilerle işlenmiş görünüyor. Hazreti İbrahim'in manevi varlığı bütün Müslüman dünyada olduğu gibi Arap ülkesinde de her zaman hissedilmektedir. O'nun kişiliğine duyulan ilgi ve yad etme ihtiyacı, yalnızca Müslüman çocuklarına çok kere O'nun isminin verilmesinde değil, fakat Kur'an'da ve Müslümanların günlük ibadetleri içinde O'nun tevhid düşüncesinin baş tebliğcilerinden biri, bir muahhid, ilk ata olarak sürekli anılmasında da hemen göze çarpmaktadır. Ta başından beri Hz. İbrahim kıssasıyla sıkı bir tarihsel ilgi içinde değerlendirilen hac ibadetinin, İslam inancında taşıdığı büyük önem, zaten buradan ileri gelmektedir. O, birçok batılının sandığı gibi, dinin tarihsel zeminini oluşturmak üzere, Hz. Muhammed'in Yahudi öğretisinden ödünç olarak alıp, Arap düşünce dünyasına soktuğu yabancı bir figür değildir. Çünkü, tarihsel olarak belgelenmiştir ki, Hz. İbrahim, İslam'ın doğuşundan çok önce Araplar tarafından tanınan bir şahsiyetti. Kur'an'da bu ata hakkında yapılan bütün atıflar hiçbir şüpheye yer bırakmayacak bir biçimde onun Hz. Muhammed'den çok önceki çağlardan beri Arap düşüncesinin ana motiflerinden biri olduğunu göstermektedir. İsmi ve hayatının ana çizgileri Kur'an'ın ilk dinleyicilerinin bile bütünüyle aşina oldukları bir şeyden söz edilirmişcesine herhangi bir girişe ya da ön açıklamaya ihtiyaç duyulmaksızın dile getirilmektedir. Gerçekten de Hazreti İbrahim daha İslam öncesi çağlarda Hacer oğlu Hazreti İsmail aracılığıyla bugün Arap kavminin yarısından fazlasını oluşturan ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kabilesi Kureyş'in de mensup olduğu Kuzeyli kabilelerin atası olarak Arap soy biliminde önemli bir yer tutmuştur. Eski Ahit'te Hazreti İsmail'le annesine ait hikayenin Sadece başlangıç bölümü yer almaktadır. Çünkü hikayenin sonraki gelişimi İbrani ulusunun kaderiyle doğrudan ilgili değildir. Eski ahitte zaten Münhasıran İbrani ulusuna adanmış görünmektedir. Oysa İslam öncesi Arap kültürü konu hakkında çok daha ayrıntılı rivayetler vermektedir. Bu rivayetlere göre Hacer ile Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim tarafından bugün Mekke'nin bulunduğu yerde bir başlarına bırakılmışlardı. Bu bırakılma olayı deve sırtında dolaşan bir göçebe için 30 gün ya da daha fazla süren bir yolculuğun sıradan bir iş olduğu düşünülürse hiç de olmayacak bir şeymiş gibi görünmüyor. En azından rivayetler Hazreti İbrahim'in Hacer'le Hazreti İsmail'i burada, bu kayalık tepeler arasında, Arabistan güneşinin kavurduğu çıplak ve kuru topraklar üzerinde yakıcı çöl rüzgarlarının süpürdüğü, yırtıcı kuşların bile uğramadığı bu ıssız vadide bıraktığını söylemektedir. Mekke Vadisi'nin evler ve caddelerle bayındır hale geldiği, içinde her dilden konuşan insanların dolaştığı bugün bile, çevresindeki çıplak ve ölü bayırlardan çölün ıssızlığı haykırmakta ve Kabe'nin çevresinde secdeye kapanan hac kalabalığı üstünde hayattan yoksun, İnatçı bir sessizliğin hüküm sürdüğü bu ıssız vadide binlerce yıllık bir geçmişin hayaletleri dolaşmaktadır. Efendisine bir oğul doğuran ve bu yüzden de hanımının yakıcı kinine hedef olan bu Mısırlı cariyenin kapıldığı kederi tasvir için, oğluyla birlikte sürgün edildiği bu vadiden daha uygun bir dekor bulunamazdı herhalde. Baba, huysuz karısını yatıştırmak için bu yola başvurduğu zaman gerçekten çok acı çekmiş olmalı. Fakat, Allah'a öylesine yakın olan Hazreti İbrahim'in, onun merhametinin sınırsız olduğundan emin bulunduğunu unutmamalı. Tekvin kitabında onun Allah tarafından şöyle teselli edildiğini okuyoruz. Çocuktan dolayı ve cariyeden dolayı bu kadar üzülme ve cariyenin oğlunu da bir millet edeceğim. Çünkü o senin zürriyetindir. Ve böylece Hazreti İbrahim ağlayan kadını ve çocuğu, Yanlarına bir su tulumu ve hurma dolu bir heybe bırakarak vadide terk etmiş ve kendisi Medyen'den geçerek kuzeye, Kenan ülkesine gitmişti. Vadide tek başına bir ağaç, sarha ağacı varmış. Hacer, kucağında çocuğuyla bu ağacın gölgesine oturmuş. Yalazanan sıcak havadan, kumun ve kayalık bayırların üstünde göz kamaştıran ışık selinden başka bir şey yokmuş ortalıkta. Bütün bu kavurucu ısızlığın ortasında sarha ağacının gölgesi bir cennet serinliği tattırmış olmalı Hacer'e. Fakat sessizlik, yaşayan hiçbir varlığın soluğuyla lekelenmeyen o korkunç sessizlik. Gün yavaş yavaş ilerlerken düşünüyor olmalıydı Hacer. Canlı bir mahluk çıkıp gelse, bir kuş, bir hayvan, evet hatta yırtıcı bir hayvan, ne hoş olurdu. Fakat geceden, bütün çöl geceleri gibi sükun veren geceden, karanlığın serinletici boşluğundan ve umutsuzluğu biraz olsun hafifleten yıldızlardan başka bir şey yoktu çevresinde. Ve Hacer'in içinde yeni bir cesaret uyanmıştı. Çocuğuna birkaç kırma verdi, su tulumundan su içirdi. Sonra kendisi de su içti.